Burak'ın katlilişinin arkadaşlarının ise katledilme teşebbüsünün üstünden yedi yıl geçti. Memnun edici bir soruşturmanın yapılmadığı bir yedi yıl. Sonucun olmadığı bir yedi yıl. Geçtiğimiz yıllarda inisiyatif olarak hep şunu söyledik. Bu cinayet vakasının soruşturması aktif yapılmıyor ve soruşturmanın arkasında ciddi bir ilgi yok. Özellikle sağcılar yetersiz soruşturuluyor. Ya da soruşturmamaları için mazeret sunuluyor. Biz kendi adımıza cinayetle bağlantılı olabileceğini düşündüğümüz sağ bağlantıları dile getirdik. Ve sağ harekete karşı soruşturma yapılması için olası başlangıç noktalarını söyledik. Burak Nasional Sosyalist Terör Örgütü NSU'nun imhasından altı ay sonra katledildi. Yalnızca Olayların ilerleyişindeki benzerlikler değil, cinayetin takip edilmemesi ve işleniş şekli de baştan itibaren NSU cinayetlerine benzer bir durum olduğuna işaret ediyordu. Geçtiğimiz yıllarda faaliyetlerimiz hatırlama odaklıydı. Hatırlama halen bizim için çok önemli ve öyle de kalacak. Ama geçtiğimiz Nisan ayından bu yana inisiyatif olarak cinayetin aydınlatılmasını yeniden odaklanmaya karar verdik. Son yıl, son yedi yıldaki soruşturmalarla yoğun bir şekilde ilgilendik. Buranın ailesi ve şu ana dek cinayeti soruşturan avukatların yanı sıra iki özel soruşturma avukatını ekibimize kattık. Maren Boğaç ve Lucas Turner. Amacımız bu iki avukatın yeni bir bakış aç açısıyla dosyaya bakmasını ve avukatlarla ve aileyle bilgi alışverişi yaparak Eleştirilerimizi bir kez daha soruşturmalar üzerinde yoğunlaştırmak ve soruşturmanın yeniden düzenlenmesi için talepte bulunabilmekti. Şu ana dek yapılmış olan soruşturmayı somut olarak eleştirmemizin birçok sebebi var. Eleştirilerimiz hep yapısal ırkçılığın önemini vurgulamak içindi. Hem buranın cinayeti hem de Enes U cinayetlerinde gördüğümüz yapısal ırkçılık. Kolaylıkla ırkçılık, ırkçı olduğu görülen bir cinayet bu şekilde ele alınmıyor. Aksine kurbanların çevresiyle alakalı gariplikler dikkate alınıyor. Bu yaklaşım bu ülkede normal olan ırkçı durumu gösteriyor. Örneğin cinayet, namus cinayeti olabildiğinden, olabileceğinden ya da araştırma dosyasında Türk isimli bir şüpheli de odaklanıyor. Bugün soruşturmaları sunulan, sunulan bilgiler temelinde eleştirmek istiyoruz. Bu bilgilerin çoğu inisiyatif olarak 2013 yılından bu yana parlamenter anketlerden, Berlin'deki Milletvekilleri Dairesi'nden ve Alman Meclisinden topladığımız bilgiler. 2018 yılında tanıkların ifadelerinin genel bir taslağını talep ettik. Polisin cinayetten üç ay sonra soruşturmayı Sonlandırdığını tespit ettik. 2012 sonbahar ve 2014 ilkbaharında bu yana tanık ifadesi alınmamış. Cinayet komisyonunun 10 üyesi dışında soruşturmaya kimse katılmamış. Soruşturma cinayetten 3 ay sonra olduğu gibi bugün halen soruşturmadan sorumlu komiser hümlerin tek kişilik etkinliğine dönüşmüştür. 2014 yılının başında sorumlu savcı Hosman Burak'ın cinayetinin soruşturmasını tamamen takipsizliğe almak istemişti. Ama aynı dönemde aile, Enes'in sürecinde özel soruşturma avukatı olarak tanınan Mehmet Daima Güler'i avukatları olarak tuttu. Muhtemelen bu sebeple süreç, süreç durdurulmadı ve devlet koruma teşkilatı bir soruşturma emri gönderildi. Bir yıl sonra yeniden tanık ifadeleriyle cinayet komisyonu işe koyuldu. Soruşturmaların ne kadar yüzeysel ilerlediğiyle alakalı başka bir çok örnek var. Cinayetin olduğu yerde herhangi bir silah kurşunu bulunmadı. Bir sürücünün cinayetin ertesi akşam kendisi polise gitti. Eve gittikten sonra cinayetin gerçekleştiği yerin yanında park edilmiş olan arabasında bir kurşun deliği olduğunu fark etmişti. Bu arabadaki kurşun ve bron üst bedeninden çıkarılan kurşunla cinayet silahı soruşturması başlatıldı. BFG Berlin toplu taşımacılık, BFG'den cinayet yerinden geçen gece otobüslerinin video kayıtları istendi. Polis BFÜ'nün yanlış kayıtları gönderdiğini ancak üç hafta sonra fark etti. Doğru kayıtların teslimi için artık çok geç kalmamıştı. 2012 Mayısında Bektaş ailesi polise mahallede özel kameralara olan evlerin bir listesini verdi. Polis mahalledeki kayıtların cinayetin işlendiği saatte boşluklar içerdiğini bilmesine rağmen ek kayıtlar alınması için Güvenlik önlemi almadı. Aile ve avukatlara bilgiler sunulmadı. Mecliste yapılan anketlerde ve dosyalarda da ailenin avukatlarına dosyaların tümünün sunulmadığına dair benzeri ipuçlarıyla karşılaşıldı. Devlet Koruma Teşkilatı yapılan yoğun bilgi alışverişi soruşturma dosyasında izleri sildi. Elimizde Burak'ın soruşturma dosyasında eksik olan birçok referans var. Halbuki kamuoyu bunlara göre bu referansların dosyada yer alması gerekiyor. Treptow'da yapılan savcı aşırılığa karşı ortak savunma merkezi yani terörizm toplantıları, Eyalet Kriminal Dairesi LKA, 1. Federal Kriminal Dairesi BKA, soruşturmaları ve paralel dosyada yürütülen Berlin Devlet Koruma Teşkilatı araştırmaları var. Yetkiyi makamların en azından bu dosyaları dikkatele almaları için zorlayabileceğimize eminiz. Bu paralel dosyaların Burak'ın dosyasına aktarılması hukukun egemenliğinin ön koşuludur ve ve soruşturmanın kontrolü için gereklidir ve ek soruşturmaları etkileyen bir durumdur. LKA'daki değerlendirme birimi'nin nin değerlendirme raporunda cinayet komisyonu içerisinde de yıllar içerisinde birçok önemli soruşturma dosyası alınmamıştır. Soruşturmayı yapan savcı Horsman, Bektaş ailesinin özel avukatlarına yazdığı bir yazıda dosyada kendisinin de hala bilmediği kısımlar olduğunu söylemiştir. İlk olarak 2015 Mayıs ayında dosyanın ek altıncı kısmı, e, kısmı eklenmiştir. Bu kısım görünen o ki bu tarihe dek hukuku davasında bilerek e, ayrı tutulmuştur. Hukuk davası ve savcılık arasındaki temel tartışma konularından biri 2016 yılının başında Federal Kriminal soruşturma mahkemesindeki bir değerlendirme raporuydu. Bu tarihte gerçekleşen kamuya açık tartışma birçok yanlış ilerledi. Özellikle de kamuoyu soruşturma makamları tarafından yalan söylendiği için bu böyle oldu. Bu tarihte ne oldu? Haziran 2012 tarihinde Burak cinayetinden sorumlu bir operasyon analizi birimi e, Burak cinayetiyle ilgili bir değerlendirme raporu düzenledi ve eylemek içinmesi için Birçok öneride bulundu. Bu öneriler dikkate alınmadı. Bu rapor ancak 2015 yılında dosyaya eklendi ve 2016 Şubat ayında Senato bir meclis anketine verdiği cevabında bu analizin iki, 2015 yılında yapıldığını söyledi. Halbuki analiz 2002 yılından beri ortadaydı. Bu başlık ve tarihi tartışması tek sebebi ortada örtülecek bir şey, bir şeylerin olmasıdır. Çünkü ilk soruşturmaya karşılık önemli sayıda önerilerle devam soruşturması, devam soruşturması talep eden tanıkların ifadelerindeki çelişkilerle ilgili iftusaları veren bu değerlendirme iki buçuk yıl boyunca e, devam soruşturmalarında kullanılmadı. Bu değerlendirme 2015 Mayıs'ından itibaren dikkate alındığında tabii ki yine çok geç olmuştu. Tanıkların üç yıl önce gerçekleşmiş bir cinayet vakası için ifadeler alındı. Iki buçuk yıl boyunca devam eden soruşturmada ve özellikle hukuk davasında dikkate alınmayan bu değerlendirme raporu da soruşturmayla ilgili şüphelerimizi doğrulamaktadır. Golpsiyel'in Golpsiyelizinski'nin katil olduğuyla ilgili bilgi kanıtlar. Luke Holland'ın katili nazi Golpsiyelizinski'nin adı 2013 Aralık ayında yani Luke Holland'ın cinayetini işlenmesinden bir buçuk yıl önce Burak Bektaş dosyasında geçiyor. Ziyelizinski ile ilgili kanıtlar Burak'ın cinayet komisyonuna üç kez götürüldü. 2013 Aralık ayında Neuköll'de yaşayan bir kişi cinayet işleyen Wolf Ziyelizinski'nin yasa dışı silah kullanımıyla e, ve Burak'ın cinayetinin gerçekleştiği yerle ilişkisi hakkında bilgi verdi. Burak'ın katledilmesinin ardından Bura'nın yanında ağır yaralanan gençler Zielinski ile yüzleşebileceklerini söylediler. 2016 ikdarında Zielinski'nin Neukölln Hastanesi'nin yakınındaki cinayet yeriyle yakın ilişkisi hakkında bir tanık daha ifade verdi. Polis ve savcılar savunmayı gerek geçerek cevap verdiler. Gençler Zielinski ile yüzleşmediler. Savcılık Bura'nın özel hukuk dosyasında Selezinsky'nin evindeki bir tabanca'nın adli açıdan, adli açıdan buranın cinayetinde kullanılmış bir silah olmayacağını yazdı. Aylar sonra bu tabanca üzerinde bir barut izi kıyaslaması yapıldı ve sonuç barut izleri uyuyor. Bu demek oluyor ki soruşturma makamları muhtemelen polisten bu tabanca'nın kullanımıyla ilgili bir test almadılar. Hollif Selezinsky ile ilgili kuşkular. Saçmalıktı. Polisin böyle bir şüpheyi reddetmesini kabul etmiyoruz. Wolf soruşturulmalıydı. Soruşturulmalı devamı. Inisiyatif olarak şu an cinayetin aydınlatılması için farklı konular üzerinde çalışıyoruz. Berlin Milletvekilleri Dairesi için yeni bir anket hazırlıyoruz. Bu ankette dosyadaki ve önceki meclis anketinden aldığımız bilgilerdeki mevcut ilişkileri sorguluyoruz. Özel hukuk davası avukatları, sağın savunma merkezi, federal kriminal dairesi, LKA'nın birinci operatif değerlendirme birimi ve savcılığın dosyaların ortak bir soruşturma dosyası olarak ele alınması için başvuruda bulunacaklar. Neyköy'nde geçtiğimiz yıllarda ırkçıların ve neo-nazilerin siyasi muhaliflerinde karşı işledikleri korkutma suç işleme, suikast, kundaklama, saldırı ve cinayet eylemlerinde bir benzerlik var. Aydınlatma yok. Bu saldırılara maruz kalan kişilere daha da yakın olmak istiyoruz. Hiçbirimiz Berlin polisinin ve savcılığın soruşturmalarına güvenmiyoruz. Buranın özel hukuk avukatları Ocak 2016 yılında federal savcı dairesinden soruşturmayı üstlenmesini talep etti. Bu talep Noyköy'ndeki sağcı şiddete maruz kalan ve bugün burada konuşacak olan Ferrar Koçak ve diğer mağdurlar tarafından da yapıldı. Federal Savcılık Dairesi bu talepleri reddetti. Bu demek oluyor ki Berlin'de hep birlikte siyasi yetkililerin sorumluluklarını üstlenmeleri için yöntemler bulmalıyız diyor. Bu cinayetler neden aydınlatılmadı? Yıllardır Berlin Neuköllü'nde gerçekleşen sağcı ve ipçi kundaklamalar, saldırılar ve cinayetler için eksik olan aydınlatmayı talep ediyoruz. Burak Bektaş cinayeti ve şu ana dek yapılan soruşturmanın parlamenter bir soruşturma komisyonu tarafından incelenmesini talep ediyoruz.